Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Size yine Mekke-i e, efendim içinde Kabe-i Efendim bulunduğu Mescid-i Haram'dan bilgi sunuyorum, arz ediyorum. E, Allah ibadetlerinizi kabul eylesin. Bu cuma artık e, Ramazan'ın sonunda olan bir cuma. Size birkaç hususunu hatırlatmak istiyorum. Çok önemli bir ay geldi, geçti. Ramazan ayı safa ayıydı vefa ayıydı safa safileşmek için yani insanın içindeki kimlikleri, kullanıklıkları efendim süzmek için e, ve kulların mevlasına vefasını göstermesi bakımından e, önemli bir aydı zakirlerin, zikredicilerin ayıydı, sabredicilerin ayıydı sadıkların, aşıkların ayıydı efendim şimdi tabi insanın her işin sonunda nasıl muhasebe yapıyor dükkan sahipleri senenin sonunda bakalım ben bu sene sermayemi arttırmış mıyım kar etmiş miyim efendim diye bir sayım yapıyor mallarını sayıyor hesaplarını kontrol ediyor böylece karar zararı ortaya çıkıyor her işin önünde de Müslümanın ne yaptığını niçin yaptığını hangi niyetle yaptığını kontrol etmesi lazım besmeleyi çekip başlaması lazım. Sonunda da neler yaptığını bunun sonucunda eline ne geçtiğini düşünmesi, muhasebesini yapması, efendim şöyle bir yekün çıkarması e, lazım. Sonuç ne oluyor diye bakması lazım. Şimdi eğer e, bu muhteşem, bu güzel ay, efendim insana tesir edememiş ise, yani bazı insanlara tesir edememiş olabilir, efendim tesir edememiş ise kalbi ıslah olmamışsa, efendim kendisini sıyıramamışsa, koparıp ayıramamışsa, efendim kötü arkadaşlardan şakavet e, ve efendim e, dalalet erbabından uzaklaşamamışsa, suçlulardan, günahkarlardan, artık bu güzel fırsat, muazzam ilahi devre geçtikten sonra onun kalbini ne tesir edecek? Yani artık ondan, ne zaman İslam olması beklenebilir? Öyle marzem bir fırsat idi ki efendim e, işte ancak 11 ay sonra bir daha ele geldiği zaman e, gelebilecek ama o arada da e, bir dahaki sene, Ramazan'a acaba insanlar yetişebilecek mi? Efendim e, yetişemeyecek mi? Onu da bilemiyoruz tabi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin bir hadisi şerifini efendim eee okuyalım burada teberrüken Efendimiz biliyorsunuz buyuruyor ki rubbe saimin le selehumin siamiye illen ve rubbe kayimin ne selehumin ee, yani nice oruç tutan insan var ki oruçları kabul olmuyor da e, eline geçen sadece e, boş koşa aç kalmak susuz durmaktan ibaret yani ziyan da sevap yok efendim nice e, yapmın yani gece ibadetine efendim teravihlere vesaireye efendim teheccütlere efendim böyle şey yapan kalkışan ama bundan eline bir fayda geçmeyip de sadece efendim, uykusuz kalmış olması elinde kalan insanlar var. Bu hadis-i şerif böyle bildiriyor. Yani nice oruç insan var ki eline cer geçmiyor. Aç uykusuzluk çekiyor oluyor sadece. Nice Efendim gece kalkıp dünya ibadet eden insanlar var ki uykusuz kalmış oluyor sadece. Yani sevap yok. Tabi biz onun için her şeyden önce amellerin kabul olmasının hangi şartlar altında mümkün olduğunu öğrenmeliydik. Bunu çocuklarımıza öğretmeliyiz. Yani evladım aman bak sen artık büyüdün, abi oldun, abla oldun. Bundan sonra artık senin kendi başına Namazları kılman, ibadetlerini yapman lazım. Ama bu ibadetleri böyle iterek, zorlayarak yaparsan olmaz. Bunda, bunda bunun e, kabul olması için namazların, ibadetlerin ana temel bazı şeyler var. Onlara çok dikkat et. Efendim niyeti ihlaslı olacak insanın. Efendim ondan sonra o ibadetin kabulü için gerekli şartlara sahip olacak, haramlardan uzak olacak, efendim, haramlara bulaşmamış olacak, haram işlememiş olacak filan diye bunları ibadetin kabul olma sebeplerini. Kitaplarımızda tabi biz bunları izah etmiştik. Konuşmalarımızda, toplu toplantılarımızda izah etmiştik. Bunları çocuklara küçükten öğretmek da, Tabii çocuktan kadar büyükleri de öğretmek lazım. Burada şimdi harem-i şerifte bizim başka ülkelerden misafirler geliyorlar. İşte kandiliniz mübarek olsun, Efendim, Ramazanınız mübarek olsun diye geliyorlar nezaketen. E, Musafaha ediyoruz, konuşuyoruz. E, şeyden Mısır'dan 3-4 alim geldi dün akşam. Diyor ki e, bana Aziz kardeşim biz Türkiye'ye gittik ben dedim ki gittiniz mi maşallah ziyaret ettiniz mi çok güzel fren dedim defalarca gittim dedi. Türkiye'de dedi halkın arasında dolaşıyoruz siz Müslüman mısınız diye soruyoruz elhamdülillah Müslümanız diye cevap veriyorlar. E, Peki namaz kılıyor musunuz diye soruyoruz e, evet kılıyoruz cumadan cumaya kılıyoruz diyoruz diyorlar e, yani böyle dediklerini naklediyor. Öyle diyorlarmış Cuma'dan Cuma'ya. Tabii hani bazı insanlar var Cuma'dan Cuma'ya namaz kılıyor. Bazı insanlar var Bayram'dan Bayram'a namaz kılıyor. Maalesef bunlar büyük kusur tabii. Yani ibadetler Allah'ın emrettiği zamanlarda ve emrettiği şekilde yapılacak. Allahü Teala cizetleri efendim e, günde beş vakit namazı farz kılmış. Namaz dinin direği onu kılmıyor. Şimdi bize söylüyor bunu. Diyor ki siz diyor niye böyle. E, gruplar teşkil edip efendim heyetler teşkil edip efendim gidip böyle köylerde kasabalarda bu insanlara bunu niye anlatmıyorsunuz diyor. Tabii ben e, uzun böyle ona e, ne diyeyim işte elhamdülillah radyomuz var elhamdülillah mecmualarımız var efendim onlarla anlatmaya çalışıyoruz zaman zaman da ziyaretler yapıyoruz konuşmalar konferanslar veriyoruz. Uzun anlatmak gerekecek bir de insan yaptığı şeyleri sayıp dökmesi iyi olmuyor. Ben ona dedim ki bak yabancı bir misafir gelirse bizde halkımız misafirperverdir. Çok severler misafirleri onun sözünü daha çok dinlerler. Siz Türkiye'ye çok gelin de bunları söyleyeyim dedim. Böylece efendim o şey, kardeşi cevap vermiş oldum. Yani Müslümandır gerçekten bizim... Halkımız yandan Müslümandır. Kur'an'ı sever, Ramazan'ı sever, ibadetleri efendim sever, e, dindarları sever, Evliyaullah'ı sever, efendim, hatta vefat etmiş bile olsa kabirlerini ziyaret eder. İşte bunların hepsi güzel ama ihmalkarlık, ihmalkarlık da var. Yani hem namaz kılmaz hem Müslümanım der. Müslümanlığın icabı namaz kılmaz, e, kılmak iken kılmaz efendim bilmem hem oruç tutar hem oruçluyken oruçluya yasak olan şeyleri yapar. E o zaman tabi bu gibi durumlarda bilgi noksanlığından veyahut gayret noksanlığından, sabır noksanlığından veyahut aşk noksanlığından diyeyim ben buna. Yani ibadet aşkı içinde teşekkür edememiş. Veya Allahü Teala hazretlerine sevgi ve saygısı Resulullah Efendimiz'e bağlılığı kemale ermemiş. Kemale erse tutsan Bağlasan durmaz. O ibadeti mutlaka yapar. Yani nerede olursa olsun denizde, havada, karada, efendim vakti geldi namazı kılanlar var. secadesi Yayıyorlar. Tren istasyonunda namaz kılıyor. Uçağın içinde namaz kılıyor. Her yerde efendim işte onu kazanamamış olunca, o bilgileri sağlayamamış olunca efendim bir de bu ibadetlerin inceliklerine nüfuz edemeyince, onları uygulamayınca tabi efendim ibadetleri kabul olmuyor. Namazı kabul olmuyor, orucu kabul olmuyor. Şimdi orucun mesela kabul olmama sebepleri neydi? Orucun kabul olmama sebeplerinden birisi mesela bir insan yalanı efendim yalan yere şahitliği, kıybetti dedikoduyu terk etmezse Allah onun aç kalmasına muhtaç değildir. O orucundan bir sevap yoktur. Ha. Bir hadisleri var. Bunlar anlaşılan nedir? Demek ki oruçlu sadece aç ve susuz kalmakla yetinmeyecekti dilini de tutacaktı mübarek. Yani diliyle de gıybet delikodu yalan, dolan, iftira efendim bühten yapmayacaktı. Onu bilemediği için orucu sevabı kaçtı. Tabi namazda da Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifleri var. Mesela bir insan namaza durduğu zaman kıbleye dönüyor. Yönünü kıbleye. Kabe-i Müşerrefe'ye, Mekke-i Mükerreme'ye dönüyor. Secradeyi yayıyorlar. Orada kıbleye doğru dönüyor. Peki gönlün yani kalbi, aklı ne tarafta? Aklı bakkalda, aklı kasapta, aklı dünyanın başka işlerinde. Aklı efendim e, namazın dışındaki başka meselelerle meşgul. Hem Allah'ın divanında hem de gönlü başka şeylerle meşgul. O zaman tabi namazı kabul olmuyor. allah Teala Hazretleri, Allah-u Ekber dediği zaman, e, Allah-u Teala Hazretleri kulunun karşısında, secde ettiği zaman Allah'ın e, önünde secde etmiş oluyor insan. Şimdi ''Sübarek Allah'ım ve vebihamdik senin noksanlıktan tevzih ederim yarabbi'' diye namaza başlıyor. Allah'a hitap ile başlıyor ayet e, Fatiha'yı okurken İyâ Kelabı'da ve İyâ Kenesli'in diyor. Ancak sana e, ibadet ederiz. Başka kimseye eder miyiz? Etmeyiz. Ancak senden yardım dileriz diyor. Yani muhatabı Allah'ın huzurunda olduğunu bildiği için, huzurunda olduğu için muhatabına sesleniyor. e Diliyle böyle söylüyor. Aklı bağda, bahçede, çarşıda, pazarda, dünyada, başka şeylerde. O zaman Allah-u böyle gözü ve aklı başka yerlere kayanlara, huzuruna girdiği halde başka yerde başka yerlerle meşgul olanlara sevap vermiyor. Ey kulum ne tarafa teveccüh ediyorsun? Ben teveccüh edilenlerin en kıymetlisiyim ve bana teveccühü, bana yönelmeyi bırakıp de nerelere dönüyorsun ey kulum sen diye o zaman namazı kabul etmiyor. Efendim e, tabii başka sebepleri de e, olabilir, e, namazının kabul olmaması sebepleri. İşte asıl çocuk çocuğumuz bize demek ki neleri öğretmeliyiz? Bir namaz kılınıyor, boşuna yorgunluk olmasın, şu şu şu, şu tehlikeleri vardır, onları yapmayalım da kabul olsun diyebiliriz. ...bunlar afetlerdir, namazın afetleridir... ...namaz yıkılındığı halde kabul olunmaz... ...aman şunlardan kaçınalım demek lazım... ...orucun da böyle afetleri vardır... ...orucun kabulünü engelleyen... ...zekatın da afetleri vardır... ...efendim... ...zekat verir ama gene kabul olmaz... ...işte onları öğretmemiz lazımdı... ...şimdi tabi... ...efendim... ...ramazan geçiyor... ...sonuna geldik, şöyle bir arkamıza dönüp... ...bakmamız lazım... 22 küsür gün yaşadığımız bu Ramazan'da efendim acaba bizim halimiz ne oldu? Gözyaşları içinde geçen vakti ağlamamız lazım efendim ve bir de böyle el yanık şey kalbimiz yanık el açıp Allahu Teala Hazretlerine dememiz lazım ki Allahu Meccal Namim Kabile Siyahu ve Salatu Ya Rabbi Namazı Teravihi orucu kabul olanlardan eyle beni ve but dilese yahdu bir haselatihi seyati silinip günahları defterden temizlenip yerine sevaplar yapılan kimselerden kimselerden eyle Rabbi bizi ve etkhal dahu bir rahmet kefi cilanike rahmetinle cennetine soktuğun kimselerden eyle ölü. Rafaat de dereceyi, ya erdemel rahimin derecesini yükserten kimselerden eleyarab. Bir de hesap yaptı ki bir insan, eyvah bu Ramazanı, bu hocamın söylediği gibi şimdi bir düşündüm geriye doğru çok boşuna geçirmişim. Kaç tane teravihe gidemedim efendim, kaç namazın vaktini kaçırdım sabahları evde uyumuş kalmışım efendim oruçta inceliklere efendim oruçun kabulüne sebep olacak şeylere. Riyayet etmemişim. Tabi o zaman e, bunu anladığı zaman ne yapması gerekiyor? Efendim e, zararın neresinden dönülse kârdır. Allah-u Teala Hazretleri tevbe hiç olmazsa şu son günlerde efendim e, biraz kendisini toparlasın. Biliyorsunuz inler umura yani işler bir alâkâ bir sonuçları itibariyle e, önemlidir. En son yani yılın sonundaki karne önemli olduğu gibi okullarda e, her işin de sonu önemlidir. Başında hatalı etti bile, işler hatalı işler yaptıysa bile artık hiç olmasın şu son günlerde aklını başına devirmeni müslüman kardeşlerimiz Ramazan kaçıyor. Fırsat gidiyor efendim bir daha ya kavuşurum ya kavuşamam diye gözyaşları içinde efendim boşa geçirdiği zamanları ağlamalı. allah Teala hazretlerine yalvarmalı ve affolu mağfiretini istemeli. Ya Rabbi bu Ramazan geçiyor gidiyor. Ben bu Ramazan'da affolanlardan olmazsam yazık olur bana diye efendim kendisinin Allah'ın... Affettiğin kimselerden olmasını dilemesi lazım. Bunu söyleyelim, bunu dağlarımızda gözyaşları içinde sıkı sık söyleyelim. Aziz sevgili kardeşlerim, bir başka hadis-i şerife geçmek istiyorum burada. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlar ki, Dört amel vardır, güzel ibadet vardır ki, efendim iş vardır ki, bunların mükafatını Allah dire yedi yüz verir. Bunlar nelerdir? Nafakatükün fi sevilillah, Allah yoluna harcadığı paralar insanın, Allah yoluna harcanan paraların mükafatı bire yedi yüzdür. Kur'an-ı Kerim'de bu bildiriliyor. Bu hadis-i şerifin söylediği husus ayet-i kerimede var. Bismillahirrahmanirrahim. Mesellüllezine yunfikûne evvâlehum fi sevilillah, mallarını Allah yolunda sarf eden, hayırlara veren kimseler, fi se parasını harcayan kimseler, kimsenin habbetin empedet, hep aşağı. Bile fiqüllü külli etim niyeti hakkı. Bir bu şey tahıl tanesini yere dikmiş, o tahıl tanesinden yedi başak çıkmış, her başakta da. 100 tane tane var. Yani 700 tane. Eee 7 başak 100 tane olursun 700 tane eder. Ona benzer diyor ayet-i Yani Allah yolunda malını sarf edenler yere bir tohum ekip de 7 başak ama her başakta da 100 tane o tohumdan var. 700 kazanmış insanlar gibi olur. Kur'an-ı Kerim'de bu bildiriliyor. Demek ki Allah yoluna canlarımız, mallarımız, kazançlarımız verilecek, infak edilecek, sarf edilecek ki o büyük mükafatta erilsin. İşte e, bu Ramazan ayında da böyle hayırlar çok büyük mükafatlarla mükafatlandırılıyor. Yani başka aylarda yapılanlara göre daha çok mükafat veriliyor. Onun için hatırlatmak istediğim bir kursus aziz ve kardeşlerim Ramazan geçiyor. Bu geçtikten sonra aynı parayı vereceksin, aynı hayırı yapacaksın ama Ramazan'ın içindeki kadar mükafat olmayacak. Çünkü Ramazan'a mahsus özel tarifesi var. Cenab-ı allah Teala Hazretlerinin, Rabbımızın Ramazanlar ikramı daha çok oluyor. Zekatlarınızı ayırın, fakirciklere verin, onlar da o paraları alsınlar, bayrama hazırlansınlar diye bunu bir hatırlatmak istiyorum. Tabi Allah yoluna harcananın da biraz açıklamak gerekiyor. Allah yoluna harcanan para. Nedir? Başta cihada harcanan paradır. Yani askeri, efendim cihad e, ha ha harekat yapan, efendim şeylere ya, orduya, efendim askerlere, mücavhidlere verilen paralar, teçhizat paraları yiyecek, giyecek vs. masraflar işte ondan biri e 700. Başka fişekliler sayılan başka işler hangisi? Hac ve ömre yolculukları ve bu, bu da Allah için yapılan bir yolculuk. Onların da bire 700'dür. Sonra ikinci 700 sevap kazanan şey nedir? nafaka ala ebeveyke. Anne ve babasına insanın verdiği paralar, eşyalar, yaptığı masraflar da bire 700'dür. Onun için anneniz, babanız sağsa Allah'a şükredin, elhamdülillah deyin. Annenizin, babanızın gönlünü almak için ona efendim hizmet edin. Mali bakımdan efendim hediyeler alın, ihtiyaçlarını görün, masraf yapın, güzel giydirin, güzel giydirin, güzel bakın, gönlünü hoş edin, duası kazanın. Ona yapılan masraflar da bire 700 oluyor. Hem de annenin babanın duası aldı mı insan cennete giriyor. Allah babasına yetiştiği halde cenneti kazanamamışsa insana yazıklar olsun diyor Peygamber Efendimiz. Duası alamamış demek ki. Duası cennete gidecek efendim Çünkü annenin babanın duası çocuğu hakkında onun sebe cennete girmesine sebep olur. Demek ki anne babamlarımıza da çok hürmet ve riayet göstereceğiz. Sevgi ve sevgi göstereceğiz. İkramları arttıracağız. Bayramda yaklaşıyor babacığım, anneciğim al şunu filan diyerek efendim, sevindirmenin çeşitli yollarını siz daha iyi bilirsiniz, düşünürsünüz. Allah buldursun, bildirsin güzel anne baba'nız hayırlar yapın. Sonra nafakatuka ala ehlike. İnsanın aile fertlerine yaptığı masraflar da dire yedi Onun için korkmayın. Sevindirecek şekilde eve bol bol yiyecek getirin, giyecek getirin, hanıma bir şeyler alın, çocuklara bir şeyler alın. Çünkü o masraflar da e 700 yedi yüz efendim sevap kazandırıyor. Evde bir muhabbet olsun. Efendi iyi hanımı sevsin. Hanımefendi beyefendiyi sevsin, sayısın, hürmet etsin, sevgi göstersin, bağlansın. Efendi hanımını sevsin. Çocuklar ana babalarına hürmet etsinler. Şahane bir müessese, aile müessesesi. Yani aile müessesesi olmasaydı ne olurdu halimiz? iyi ki, elhamdülillah ki Allah insan oğlunu insan oğlunu mahluku böyle aile hayatı yaşayan bir mahluk olarak e, yaratmış. Elhamdülillah anne var, baba var, yuva var, sıcacık efendim evlatlar var. Hepsinin arasında çok sıkı ilişkiler var. Ya dışarıda gördüğümüz diğer yaratıklar gibi aile şuuru olmayan ma mahluklar olsaydık ne olacak halimiz bu? Ailenin e, bu muhabbetinden nice nice faydalar oluyor. Efendim e, Yaşlandığı zaman anneler babalar çocukları tarafından bakılıyor. Küçük yani hiçbir şeye gücü yetmeyen yavrular, bebeler anneler babalar tarafından bakılıyor. Yani ne türlü faydalar var. Aile muhabbeti çok önemli tabii. Bir de dördüncü e, 700 yüz misli kazandıran şey efendim nedir? İşte tam bu günlerde söylemem gereken işlerden birisi. Biliyorsunuz ben e, sizinle yaptığım konuşmalarda size bazı şeyleri... Olmadan önce, yapacağınız zamandan önce hatırlatıyorum. İyi dinlerseniz, not alırsanız, defterinize yazarsanız, akıl defterinize yazarsanız, efendim aklınıza tutarsanız, onları yaptığınız zaman çok sevap alacağınız şeyleri söylüyorum. Nedir şimdi söyleyeceğim? Yine bunu defterinize yazın, efendim aklınıza yazın. Ramazan bayramında bir insan kurban keserse, Kurban bayramında herkes kesiyor. Ramazan bayramında bir insan kurban keserse onun da sevabı 1'e 700'dür. Siz de eğer imkanınız müsaitse bir kurban kesim bu Ramazan Bayramı'nda evde bir bolluk olsun, bereket olsun efendim. Soğanları doğrarsınız, ciğer yahnisi yaparsınız. Efendim bilmem etleri ayırırsınız. Efendim pirzola yedirirsiniz çocuk çocuğunuza, misafirlere buyurun dersiniz. işte soframız hazır, yemeğimiz var. Gitmeyin bize yemeği yiyelim de ondan sonra gidersiniz dersiniz misafirlere görsünüz geri geri efendim davetinizi kuvvetli yapabilirsiniz ikramlarınız olur sevap kazanırsınız evde hakikaten bayramdan dolayı bir şenlik var bir de böyle efendim mis gibi et kokularından efendim yemek kokularından bir bayram bir havası misafirlere bir fazla ikram efendim imkanı olsun bunu hatırlatmak istiyorum bugünlerde onun da tedbirini alın ondan sonra bir de bayramdan önce söylemem gereken bir şey var. Zekatı fıtır denilen, sadakayı fıtır denilen bir miktar para fakirlere bayram namazından çıkmadan önce verilmesi lazım. Bir insanın oruçları zekatı fıtır sadakayı fıtırının fıtırı sadakasının verilmesine bağlıdır. Gökyüzünde durur, o verilirse efendim o zaman iş tamam olmuş olur. Onun için Sadakayı fıtırlarınızı ayırın. Şöyle bol keseden ayırın. Hem de hani müstürlükler ilan ediyor. Arpadan şu kadar. Efendim bilmem buğdaydan bu kadar. Tutar bir e, fıtra miktarı. Kuru üzümden şu kadar tutar. Hurmadan şu kadar tutar diye. İşte en çoğunu yüksek seviyeden tutturun. Fukaracıklara tanıdığınız, çevrenizdeki, köyünüzdeki, efendim bildiğiniz hakiki fakirlere onları verin. Böylece sadakayı fıtırı da efendim sağlamış, vermiş olursunuz. O sevabı da kazanmış olursunuz. Bunları size hatırlatıyorum. Bu Ramazan ayı nedir biliyor musunuz? Ramazan ayı dervişlik ayıdır. tasavvuf ayıdır. Tarikat ayıdır bir bakıma. Çünkü tarikatın, tasavvufun her şeyi yapılıyor. işte bu e, e, ibadet diye dervişlerin yaptığı her şey var. Oruç var, zikir var, Kur'an var, geceleri ibadet etmek var. efendim Her şey var. Tabii e, nefsi terbiye etmek de var. Nefsin terbiyesi. Yani e, tezkiyeyi nefs deniliyor. Nefsi temizlemek. insanın nefsi, nefsi emmarı olduğu zaman insanı kötülüklere sürükler. Taştan Taşa çalar, yerden yere vurur, yüzünü kara eden Rabbinin huzurunda istenmeyen bir kul haline getirir. Şimdi bu Ramazan ayı nedir diye bana sorsanız, Ramazan ayı dervişlik ayıdır, insanın ahlakını efendim ne, düzeltmesi, nefsini islah etmesi ayıdır diye efendim böyle tarif etmek mümkün. Allah kahle zehder bizi senede bir ay. Dervişçe yaşamaya, efendim, böyle farzlarla, sünnetlerle, efendim, alıştırmış oluyor. E, nefsimizin ıslah olması lazım. Artık şunu bir sorun kendinize, yani bak oruç tutabildiniz. Karnınız acıktı halde yemek yemediniz, su içmediniz, eşinize yaklaşmadınız, Efendim, Ramazan ayında iradeniz hakim oldunuz. Heh. Bundan sonra nefsiniz mi sizi sürükleyecek istediği tarafa, nefsinizin hevasına uyup, nefsinizin peşinden mi gideceksiniz, sürükleneceksiniz, o azgın nefsin yoksa bundan sonra nefsiniz sizin emrinize gelecek de nefsinizi siz mutmainne nefes yapmış olacaksınız da hayırlara mı söz onu hayırda mı kullandıracaksınız bunu bir ölçün bakalım Ramazan sizin üzerinize tesirini yapmış mı yapmamış mı bunu yapmamış ise efendim Ramazan'dan sonra gene efendim eski günahlara haramlara bağlı olarak kalacaksanız tabi o zaman da bu bir manevi işarettir. Ramazan'dan hiç istifade etmemiş. Ramazan geçtikten sonra bayramdan sonra. Ramazan'dan önceki insan gibi oldu. Eski halleri devam ediyor. Eski hamam, eski tas dediği gibi değişen bir şey yok. Bu neyi gösterir? Bir göstergedir bu. Ramazan'dan sonra bir insanın halinin iyiye dönmemesi, daha güzene yükselmemesi bir göstergedir. Ne göstergesidir? Bir e, alarm, ilk ikaz e, sesidir, işaretidir. Neyi gösteriyor? Ramazan ibadetleri tutmamış, kabul olmamış. Öyle gösteriyor. Ramazan kabul olsaydı Ramazan'dan sonra insan Ramazan'daki güzel ibadetlerini, alışkanlıklarını bir tarafa koymayacaktı. Artık Ramazan'daki, Ramazan'dan önceki halinden daha güzel bir hali kazanmış, ihtisap etmiş olması gerekiyordu. Etmemişse o zaman oruçlarda kusur var, namazlarda kusur var. Orucu boşuna tutmuş, aç susuz kalmış. Namazı boşuna kılmış, uykusuz kalmış. O Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifinin durumu kendi üzerinde görmüş. Bir kusur var. Hani elektrikçiler şebekeyi bağlıyorlar da eve, her şey tamam. Fakat siz düğmeyi çeviriyorsunuz, yanmıyor. Şebekeden cereyan geldi... Çeviriyorsunuz düğmeni yanmıyor. Bir kusur var. Yani döşemede bir eksiklik var. E, kablolarda bir kokulduk var. Bağlamada bir yanlışlık var. Düğmede bir şey var. Prizde efendim e, bir kusur var ki olmuyor. İşte o kusur sizde. Yani eğer değişmediyseniz kusur sizde. Çünkü çok güzel bir ay geçti. Çok mübarek bir ay geçti. Çok faziletli bir ay geçti. O, buna da dikkat edin. E, ben şöyle söyleyeyim. Ramazan'dan sonra mutlaka değişmiş bir insan olmanız gerektiğini aklınıza kuvvetle yerleştir. Ben artık Ramazan'dan sonra başka bir insanım. Mesela isminiz Ahmet ise Ramazan'dan önceki Ahmet Ramazan'dan sonraki Ahmet demelisiniz. Hani milattan önce milattan sonra der gibi Ramazan'dan sonra başka bir insan olun mutlaka. Nasıl başka bir insan? Daha dindar, daha kamil, daha olgun, daha sevimli, daha sabırlı, daha güleçimli, daha hayırlara koşan, daha vazifelerini güzel yapan bir insan işte bu hale gelmek lazım. Bu da çok çok önemli bir husus. Diğer en önemli hususa efendim sözü getirmek ve buradan sözümü bağlamak istiyorum. İnsan olunun insan olunun bu dünyaya yaratılıp gönderilmesinin sebebi ne? Niye insan olu var kılınmış, yaratılmış, dünyaya gönderilmiş? Bunu Kur'an Kerim'de Allahu Teala Hazretleri, ayet kelimeyle bildiriyor. Ve manhalak dul diye yani ben insan cinsini, mahluklarım arasındaki insan neslini, beni Ademi, insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım. Buyuruyor. Şimdi ibadet tabi sadece dar manalı namaz oruç tutmak demek değil. İbadet Allah'a kulluk yapmak demek. Yani Allah'a Allah'ın istediği şekilde kulluk yapmak demek. Her yönden kulluğunu güzel yapması demek. İbadetin manası bu. Yani uyu dediği yerde uyuyacak, uyan dediği yerde uyanacak, ye dediği yerde yiyecek, yeme dediği yerde yemeyecek, sabredecek. Efendim Allah'ın her emrini tutacak. Kalk dediği zaman kalkacak, yat dediği zaman yapacak. Şimdi askerde bize anlatırlardı askerde komuta çok önemlidir emir vermek çok önemlidir Şimdi komutan der ki hazır ol askerler bir gürüldü topukları tapıştırırlar birbirlerine falan bir ses gelir kıtadan herkes hazır oldu ondan sonra marş der mesela rab, rab. askerler yürümeye başlar sağa dön sağa döner sola dön sola döner yani komutları anında doğru olarak Uygulamaya alıştırırlar bunu. Günde kaç dakika yaparlar, artık o şuuruna işler, alt şuuruna geçer, onu muntazam yapmaya başlar. Hatta bazen öyle oluyor ki, o kadar askerleşiyor ki askere gitmiş arkadaşlar. Şimdi mesela üzerinde yedek subay elbisesi var. Beni ziyarete geliyor. Hocam diyor işte falanca yerde şimdi yedek subaylığı yapıyorum? İşte yıllık iznimi aldım, bayram iznimi aldım e, ellerinizden öperim hürmetler ederim filan diyor böyle başlıyor sözler laf arasında işte sen ne yaptın bilmem ne filan diye sorduğu zaman evet komutanım diyor Tabii ki ben komutanlı değilim yani hocasıyım evet komutanım diyor neden? şartlandı artık iyice ona alıştı şimdi aziz ve kardeşlerim bizim esas şeyimiz yaradılıştan gayemiz Allah'a kulluk etmek yani Allah ne emrediyorsa, Allah'ın emrettiği şeyleri, emrettiği vecih ile yapmak. Hayatın her faaliyetinde, gecemizde, gündüzümüzde, gençliğimizde, yaşlılığımızda, bekarlığımızda, evliliğimizde, her zaman, her yerde Allah'ın rızasını düşünmek. Kulluk bu. Onun için bizim şeyimiz nedir, bayrağımız dalgalandırdığımız, açıp da, efendim, dalgalandırdığımız bayrağımız nedir? İlahi ente maksudi ve matlu bir sözüdür. Ne demek bu? Ya Rabbi maksudum sensin ben senin rızanı kazanmak istiyorum. Her işte düşündüğüm senin rızanı kazanmak. Ee, rızayı bariye ermek. Yaptığım her şeyi ondan yapıyorum. İşte e, bu kulluğu güzel yapmak lazım. efendim. Allah'ı önce tanımak lazım. Tanışmadan efendim, gafil, efendim, yabancı kalmamak lazım. Tanıdıktan sonra zaten Allah kendisini tanıttırırsa, halifetullah sahibi kılarsa kulunu, kul Rabbini tanıyan, yani bilen bir kul haline gelirse, muhabbetullah da hasıl olur yani Allah sevgisi içine dolar. Bakar ki her şeyin en güzeli mevla efendim, Allahü Teala Hazretlerinin bütün güzellikleri yaratan olduğunu görür, bilir ve o zaman bütün kalbiyle Allah'ı sever. Şimdi birçok insan, birçok insan Allah ile efendim bağlantılarını düzenleyememiştir. Allah'ı bilememiştir, bulamamıştır. Allahü Teala Hazretlerine Nin marifetine erememiştir. Marifetullahı kazanamamıştır. Arif olamamıştır. Aşık olamamıştır. Allah'ı sevememiştir. Ee, dışarıdaki şeylerle oyalanmaktadır. Dışarıdaki şeyler nedir? Allah'tan gayrı olan şerre, gayrullah, masivallah derler. Masivallahla uğraşmaktadır. Asıl hizmet etmesi gereken yere hizmet etmemektedir. Ramazanda bir en önemli önde gelen husus işte budur. Yani biz Ramazan'da Mevlamızla muamelemizi öğreniyoruz. Kul olarak ben Rabb'ıma nasıl kulluk etmeliyim? Nasıl davranmalıyım diye Allah'ı sevmeyi, Allah için fedakarlık yapmayı terhalarda, camilerde, gece yerlerinde efendim kaldığı zaman nasıl Allahü Teala Hazretleri ile kürsiyet edeceğini Ramazan'da öğrenmiş oluyor insan. Ramazan'ın en önemli şeyi bu. Ramazan Marifetullah ayı olmuş oluyor. İşte Ramazan'da insan bu şeyi lezzeti aldı mı? İbadetin lezzetini, sevki, zevkini, şevkini kazandı mı? Tabii ondan sonra artık iyi bir insan olacak. Ramazan'dan sonraki durumu mükemmel bir insan olacak. Arif olacak, aşık olacak, Mevlana Hazretleri gibi olacak, Yunus Emre Hazretleri gibi olacak, Eşrefoğlu Rumi Hazretleri gibi olacak, Hacı Bayramı Veli Hazretleri gibi olacak, İbrahim Hakkı Erzurumlu Hazretleri gibi olacak. Binlerce Evliya Allah büyüklerimiz var. Her birisi bulunduğumuz, yaşadığımız şehirlerde medarı iftarımız Üstadı Hazretleri Bursa'da Efendim Azametülmüdai Hazretleri Üsküdar'da Efendim Abdülahatın Nuri Hazretleri Eyüp Sultan'da Efendim daha daha nice nice böyle e, büyüklerimiz işte onların yolu bu şey Efendim Marifetullah yolu muhabbetullah yolu Ramazan da bunu sağlayan bir ay idi Allah Teala Hazretleri e, içinizde böyle Allah aşkı Efendim Allah için ibadet etmek, yalnız kaldığı zaman onu tesbih etmek, onu hamd etmek, ona şükretmek, efendim onu zikretmek e, alışkanlığına getirmiş oluyor. İşte o tanışıklığa göre efendim e, bundan sonra artık arif kullar olarak, aşık sıfatı kullar olarak e, yaşamanızı yaşamınızı Allah Teala hazretleri cümlenize nasip eylesin. E, oruçlarınız, ibadetleriniz, hayırlarınız, sadakalarınız, zekatlarınız Hanım efendim makbul olsun dualarınız müstecab olsun. Ee, orucun tabi e, maddi faydaları da var, sahihi faydaları da var. Eee oruç tutun ki sıhhat bulasınız diye buyruluyor Efendim Allah vücutlarınıza sıhhat afiyet versin. Efendim dinçlik versin. Eee neşat versin. Bir e, efendim böyle hani şevk ve e, zindelik e, ihsan eylesin sevdiklerinizle, çocuk çocuğunuzla büyüklerinizle, dostlarınızla nice nice efendim Ramazanlara Kadirlere, Kadir gecelerine ermeyi nasip eylesin. Nice nice bayramlara kavuştursun. Tabii bayramların en kıymetlisi bayramların en önemlisi de ahiretteki bayramdır. Allahu Teala Hazretlerinin affettiği kullardan olduğu anlaşıldı mı bir insanın Ondan sonra cennetik olduğu anlaşıldı mı? mahkeme Kübra'dan sonra cehennemden azat olduğu, cennetik olduğu anlaşıldı mı? Asıl bayram odur tabi. O en büyük bayrama da allah Teala Hazretleri e, sevdiği kul olarak ulaşmayı, o bayramı da görmeyi, allah Teala Hazretleri'nin ikramlarına ermeyi, cennetiyle, cemaliyle şeref olmayı Allah cümlenize nasip eylesin. Cümanız mübarek olsun, bayramınız e, mübarek olsun. Efendim e, her şey gönlünüzün dileği olsun Allah dileklerinizi muradlarınızı kabul eylesin. Selamü aleyküm ve rahmetullah ve barakat.